Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve Banu Aksoy ve Yıldıray Karagiyo Kitap Dostu Sezin Okulu sunar Huba. Hubi. Evet bugün size Marsupilami selamı verdik. Bir dolap kitabı hoş geldiniz. E Marsupilami'den biraz sor. Marsupilami tabii bizim <gülüyor> Türkçe ifade <falan> söylememiz. Marsupilami. Marsupilami <gülüyor> <gülüyor> ben de aynı şeyi söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ondan ikinci bölümde bahsedeceğiz. Evet, eee ve bağışlama sanatı ile başlayalım. Benim son zamanlarda çok sevdiğim, tekrar tekrar alıp elden geçirip okuduğum bir kitap bu. Kofi veya bağışlama sanatı. Alman yazar ve gazeteci Oliver Bantle tarafından yazılmış. Can Çocuk Türkçe'ye çevirdi. Çeviren de Saliha Nazlı Kaya. Kofi veya bağışlama sanatı Afrika'da geçen bir öyküyü anlatıyor ama... E, zamanı ve mekanını e, herkese her yaşa e, e, her insanı uyarlayabileceğimiz bir öyküsü var. Kofi e, bir gergedan ama çok öfke dolu bir gergedan. E, kitap zaten Kofi'nin yine öfkesiyle başlıyor i̇şte uyanıyor dolunaya kızıyor. E, çok... Ya öyle bir öfke yani evet. e, işte e, savanadaki işte gün başlamaya başlarken işte kuşların ötüşü, Ağustos böceklerinin sesleri onlara sinirleniyor işte e, her sabah bu gürültü olarak görüyor bunu bu gürültüye kızıyor işte gökyüzü neden mavi e, ona sinirleniyor böyle öfkeden patlamak üzere olan bir gergedan ve zaten etrafında da hiç kimse kalmamış herkes ondan çekiniyor. İşte e, o, o da zaten etrafında bulunanlara saldırıyor. Bencil. E, tamamen kendi hırslarıyla tek başına yaşayan bir gergedan. Peki neden böyle olmuş Kofi? E, Kofi'nin e, antros diye başka bir e, gergedan düşmanı var. Hmm. E, aslında antros da çocukluk arkadaşı. Kofi, çocukluklarından itibaren birlikte her, yani her anlarını birlikte geçiriyorlar, birbirlerini çok seviyorlar ama günün birinde işte Kofi'nin karısı var Sara, Antrosa Antrosa bir övgüde bulunuyor. Antros yüksek dağı tırmanmak istiyor, Hı. tek amacı bu. Ee, Sara da e, onun işte bir amacının olmasının ne kadar, yani asla asla geçmiyor olman ne kadar harika bir şey diye. Bir övgü sözünde bulunuyor. Kofi buna çok sinirleniyor. Ya yani bir kıskançlık krizi mi aslında evet. burada söz konusu oldu. Sonra işte antros e, yarın yüksek daha çıkacağım diye bildiriyor bir gün. Ha, o da hırslı biraz yani. Evet Kofi de e, onunla birlikte e, yola çıkıyor. Birlikte gidiyorlar ama öyle bir yere geliyorlar ki yol daralıyor ve tek bir kişi geçebilir ancak. E, ama antros ben önden gideceğim diyor. Çünkü onun amacı ya o diyor dağıtırmamak. Kofi de hayır diyor. Böyle bir tartışma başlıyor ve güçlü olan. Önce gitsin diyorlar ve bir e, gergedan savaşı başlıyor. Çok büyük hmm. bir mücadele oluyor. İkisi de çok güçlü e, birer gergedan ve e, sonunda ikisi de yaralanıyor. E, kazanan da olmuyor, kaybeden de olmuyor. Bütün oradaki ahali de toplanıp işte e, bu kavgayı izliyorlar ve e, Bu arada kimse dağa çıkamıyor tabii. Hayır. Ve dağın eteğine yerleşiyorlar. Amaç hmm. güç kazandıklarını tekrar dağıtmamak ama ee, bu sefer rakip olarak galiba Evet yani artık o çocukluk arkadaşlıkları Dostlukları bitmiş Düşmana dönüşmüşler Yine böyle günlerden birinde e, Bir tane öküz balıkçılığı var Hani ha, Hı -hı. Parazitleri, parazitleri toplayan bir kuş vardır evet. ya İşte o şey dedikodu Ayaklı gazete gibi Dedikodu gazetesi gibi <gülüyor> Çok güzel bir görev bulmuş Evet geliyor Kofi'ye diyor ki işte Ormandan havadisler veriyor Şu böyle yaptı bu böyle yaptı diyor ee, ve antros yarın tek başına daha tırmanacakmış diyor. Kofi hmm. çok sinirleniyor tabii nasıl çıkabilir ben çıkacağım diye. Halbuki kuşun e, suru ismi e, tekrar kavga çıkartmak için plan yapmış. Gidip antrosa da söyleyecek aynı şeyi ki kapışsınlar. Hmm. Onun bundan bir çıkarı var mı? Var herhalde ya, ki. Böyle yani ha. ortalığı karıştırma kuşa yani öyle onu. tipler vardır ha. ya. Halbuki antrosa söylemeye vakit bulamadan... Aslanı yem oluyor kuş. Hı. Ama kofinin içine de o e, öfke tohumlarını serpiyor tekrar. E, Kofi de tamam diyor o çıkmadan ben bu gece yola çıkıp daha ondan önce tırmanacağım Hı. diyor. Ve gece bir gölgeyle karşılaşıyor. Bir dikkatlice bakıyor. Antros'a benzetiyor. E, o da işte önceden yola çıkmış galiba diyor. Ve Hı. ona sinsizce saldıracağım şimdi beni görmeden diyor. E, yavaş yavaş yaklaşıyor. Yani iri bir... Erkek gergeden olduğu belli. Tam da seçemiyor karanlıkta. Son sürat koşmaya başlıyor. Koşuyor koşuyor duramayacak kadar hızlı artık. Yani öyle bir vuracak ki zaten karşısındakini devir, devirmemesi Hı. mümkün değil. Tam vuracakken karşı tarafındaki kişi hop kenara çekiliyor ve Kofi o kendi gücüyle... <gülüyor> e, şey hiç planlamadığı bir şekilde işte o an için yeniliyor. Buna Aikido diyoruz. <gülüyor> Aynen öyle yani ve sonra bir bakıyor ki bu Gergetan yaşlı. Başka bir Gergedan'mış. Kofi çok sinirleniyor tabii. Tekrar saldırıyor. Saldırdığında karşı taraftaki ona karşılık vermiyor. Tam kesinlikle Aikido'daki hikayeye benziyor. Sonradan işte sinirleniyor. Yorgun düşüyor artık ve pes ediyor. Bir süre sonra o kişiyle konuşuyorlar. Bu Aikido'daki hikayeyi çok kısacık anlatabilir miyim? Çünkü neye gönderme yaptığımız anlaşılmamıştır. Tabii tabii Aikido'nun kurucusu e, Ueshiba Morihei. U Ue Morihei e, tabii çok büyük bir işte savaş ustası vesaire. Ve yani işte 150 yıl kadar filan bir zaman oluyor. E, Aikido tekniklerini geliştiriyor geliştiriyor ve bir e, Japon general onunla dövüşmek istiyor. O da kendi ustası. Kılıç sanatı ustası. E, önce işte o sensei bunu reddediyor ama sonunda ısrarlara dayanamayarak karşılaşma yapmayı kabul ediyor. Oysa Aikido'nun müsabakası olmaz mı? Müsabakası yapılmayan bir etkinliktir. Aikido bir dövüş sanatıdır. Kabul ediyor ve şöyle bir müsabaka geçiyor. Kendi ustası işte elinde tahta kılıcıyla sürekli saldırıyor. O sensei de sürekli sağa sola çekilerek onun kendisine dokunmasına izin vermiyor ve karşılaşma... Kimse kimseyi yenemeden bitiyor ve en sonunda o sensei diyor ki beni yenemezsin çünkü benimle savaşamazsın. Hı. Hikaye bu. Evet aynen burada da e, Meru ismindeki bu yaşlı gergeden Kofi'ye aynen bu şekilde davranıyor. Ve bir süre sonra öğreniyoruz ki e, Meru e, Kofi'nin büyük babasıymış. E, ve e, onu ona şu teklifle geliyor seni denize götürmek istiyorum. Çünkü Kofi'nin çocukluk hayali denize Ulaşabilmek e, Deniz aslında gergedanlar gitmez Zamanında büyük babası çıkıp gitmiş Ve bir daha dönmemiş e, Yıllar sonra işte geliyor ve Kofi'ye Çocukluk hayalini teklif ediyor Kofi e, o, o bölgeyi terk etmek istemiyor Çünkü giderse e, Yalnız e, Yüksek Dağı Antros'a bırakmış olacak Hı -hı. E, Ama Meru ona öyle laf Böyle bir laf ediyor ki Kofi e, Orada kalırsa öfkesiyle yine aynı sıkıcı, aynı sinir bozucu şeylerle bir arada olmaktan hiç hoşnut kalmayacağını anlıyor. Ve tamam diyor kaybedecek bir şeyim yok seninle geleceğim diyor ama çıktıkları yolculuk hiç de onun umduğu gibi olmuyor. Çünkü her gün, her yeni bir günde Meryon'a yeni bir yem atıyor. Yani hmm. öyle diyeyim bir yem atıyor ve Kofi bu yemlerin karşısında sinirleniyor. İşte öfkeden köpürüyor ama bir yandan da kafasının içinde bir şeyler hep tomurcuklanmaya başlıyor Meru sayesinde. ilk başta düş öpürdeticilerinden bahsediyor Meru. Eee düş öpürdeticileri bizim düşlerimizle beslenen yaratıklar e, şu, hatta şuradan bakayım e, büyük arzulardan beslenirler diyor. E, bizle, bizlerin hayat düşleri onlar için son derece besleyici ve lezzetli. Çoğunlukla bütün düşü yürekten emerek alıyorlar. Geriye minicik bir damla kalıyor. Ne olursa olsun onu asla ele geçiremiyorlar. İyi ki de geçirmiyorlar. Çünkü o çok özel bir şey. Düş onun içinden tekrar eksiksiz ortaya çıkabilir diyor. E, yani bizim Çocukluktan yetişkinliğe geçti. Hani hep kaybettiğimiz evet, bir şey vardır şey, ya, evet. Onun gibi e, Düşöpürdeticileri Bizi ufak ufak kemiriyor e, Kitabın ilerleyen Zamanlarında da e, Olaylar ilerledikçe aralarındaki o diyalog ilerledikçe düşöpürdeticilerinden Daha fazla bahsediyor Büyük babası e, Nefretle de beslenirler bunlar hmm. da, Korkuyla da Beslenirler yani bizim içimizde Olan bu şeylere Alıp tüketerek çünkü nefret de çok beslemediği için onları daha fazla daha fazla istiyorlar ve e, ya o son damlayı bulmaya çalışıyorlar. Hep. Bu da bir Kızılderili öyküsünü hemen hatırlattı bana. O göndermeyi de yapabilir miyim? Tabii. Ee, bir işte Kızılderili büyük baba torunuyla oturuyor ve işte sohbet ediyorlar vesaire. Büyük baba diyor ki işte evlat diyor yüreğinde her insanın yüreğinde iki tane kurt yaşar. Biri siyah biri beyaz ve diyor bunlar sürekli dövüşürler. Torun da tabii hani hep oralardadır ya kim yenecek diye soruyor. Hani kim yeniyor peki hangisi daha güçlü hangisi yeniyor diye soruyor. Büyük baba da diyor ki sen hangisini beslersen o. Hmm. Yani bu da hani oraya onunla sanki bir evet. paralelmiş gibi geldi. E, Meru e, yani şey çok bilge bir e, gergedan. Yani burada gergedan diyorum ama bilge bir kişi. Bir, hı hı. E, yani istediğin yere uyarlayabilirsin. E, bilge bir karakter. Kofiye e, işte dediğim gibi sürekli böyle küçük küçük yemler atıyor Tohumlar atıyor e, Mesela e, aralarında çok güzel diyaloglar geçiyor Kofi hey, sürekli ona karşı çıkma hı hı. eğilimi de Yani Meyrun'un dediği her şeyle ilk başta dalga geçiyor Ciddiye almıyor e, Alay ediyor onunla Ama bir süre sonra Ertesi gün onun bir gün önce reddettiği şeyi kabul etmiş Hı. oluyor ve bir adım daha ilerliyorlar mesela e, Meru diyor ki bir gün e, dün en öne, en önemli gün dün e, pardon başını anlatayım hazır böyle duruyor hazırlanıyorum diyor neye hazırlanıyorsun diyor Kofi de hayatımın en önemli gününe diyor peki ne zaman geliyor o gün geldi bile bugün diyor e, o gün o şekilde geçiyor ertesi gün Tekrar buna benzer bir şey söyleyince şaşırmış olmalısın herhalde diyor. Yani dün hani en hmm. önemli günündü kafan karışmış herhalde senin diyor Kofi. Meruda diyor ki dün en önemli gün dündü bugün bugün. Yarın ise yine öyle olacak diye Kofi hmm. e, dalga geçiyor onunla. Yarın en önemli gün yarın aynen diyor hmm. büyük babası da. Kofi e, diyor ki o zaman her gün yaşamındaki en önemli gün oluyor öyle mi diye sordu alay ederek. Böyle de bakılabilir ama bugün beni yalnızca bugün ilgilendiriyor. Hı. Ve yarın üzerine hiç düşünmüyorsun bile. Daha önümde duran bir şey üzerine nasıl düşünebilirim ki diyor Meruda. Ondan sonra yoldan bahsediyorlar. Yani yine i̇şte, uzak doğu evet. felsefesi. Hep hep oralara gidiyor. Evet. Evet. İşte e, kendi yolunu bulmak. E, kendi yolunun işte ne olduğunu ancak sen bilebilirsin ama yolun şeklini bilemezsin diyor. Hmm. E, ancak işte e, ilerlediğin zaman göreceksin diyor. İşte en kısa yol, en doğru yol. E, Bunlar üzerine konuşuyorlar. E, ondan sonra işte ilerledik ilerledikçe bu arada Meruda böyle bir takım yorgunluk belirtileri görüyor Kofi. Ama tam da adlandıramıyor. Sonunda denize varıyorlar mı varmıyorlar mı onu söylemeyeceğim ama Kofi kendi Nasıl diyeyim? İç, yolculuğu, Kendin, evet. iç yolculuğunda kendi olması gereken yere varıyor. Hı -hı. Ee, ama bu arada işte okurken sen de kendinden e, bir tabii. sürü şey... Mutlaka e, o biliyorsun. sorular, o şeyler bir yere gidiyor değil mi? Ee, evet yani o yüzden bu kitap yani alıp alıp tekrar tekrar Hı -hı. içini karıştırıp e, baktığım bir kitap oldu benim son zamanlarda. Çok keyifli okudum. E, o aralarındaki diyaloglar e, çok akıcı, çok keyifli okutuyor kendini çok hoşuma gitti. Yani aslında bir e, öykü kılığına girmiş bir felsefe kitabı gibi işte bir değil mi? Hani öyle evet. bir bilgelik kitabı gibi bir Evet kesinlikle bilgelik kitabı. Yani e, bir yine yaş sınırlamasıyla sınırlandırılamayacak kitaplardan bu da. E, her her insanın okuyabileceği ve, ve içinde bir şeyler bulabileceği değerli bir. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela hani Şöyle bir şey yapsak mesela yetişkin olarak bir çocuğu karşımıza alıp dese ki, gel evlat hayat üzerine düşüneceğiz bugün biraz falan diye. Yani çok saçma sapan komik hani böyle ne bileyim sığ, sakil bir şey evet. olur. Yani olmaz yani öyle bir şey olmaz. Ama hani bu yolla aslında bizim de zaten belki düşünmemiz gereken evet. konuları birlikte düşünme olanağı da buluyoruz evet. çocuklarla. Ee, zaten e, hikayenin sonuna doğru işte ara ara düş öpürleticilerinden bahsederek... E, ...ilerliyor ve sonunda Kofi şu soruyu soruyor: Hüpürdeticilere karşı hiçbir şey yapılamaz mı? E, yapılabilir tabii diyor büyük babası da. Büyük mücadeleyi başlatabilirsin diyor. Büyük mücadele senin hayatın en önemli savaşıdır diyor. Bundan sana daha sonra bahsedeceğim diyor ve ertesi sabah e, açıklıyor böyle pat diye. Her seferinde olduğu gibi Kofi yine böyle bir tokat yemiş gibi duru veriyor. Diyor ki büyük babası büyük mücadele kendinle savaşmayı bırakmak anlamına gelir. Hı. Diyor. O da e, kendimle mi savaşmak? Nasıl ben böyle bir şey yapmıyorum ki diyor ama. E, yani zaten yapmadığını varsayıyor. Evet <gülüyor> ama işte o öfkesi antrosa simgeleştirdiği <gülüyor> o şey her neyse artık kendi içinde olup biten her şey. E, yani bütün yarattığı her şeyin aslında kendi zihninde yüreğinde olduğunu ve kendisiyle savaştığı bunu bıraktığı zaman. Hayatım ben yani sadece biri olmayacağı'nı söylüyor. Çok samış. Ee, ve yani şey, Kofi büyük babasından bir şeyler öğreniyor. Büyük babası zaten daha önce kendi büyük babasıyla benzer bir yolculuğa hmm. çıkmış ve e, yol, yolun sonuna geldiklerinde, biliyorsun ki Kofi günün birinde kendi torunuyla hmm. benzer bir yolculuğa öyle. çıkıp bu bilgeliği aktaracak. Çok. Güzel. Neyse e, aklıma Big Fish filmini getirdi bir. Hı. Sonra e, rüya yürüyüşlerini getirdi bu eski yolların vesairelerin ya da Kızıl Derilerin yaptığı hı hı. uzun yürüyüşler var ya rüya evet. yürüyüş. Onları yani çok derinmiş, çok güzel. Evet, çok güzel. Yani öfke, öfke kontrolü, e, kendini bulmak, affedici olmak bir sürü şey var bu kitabın içinde. E, Can Çocuk'tan çıktı. Oliver Bantley'nin yazdığı "Kofi veya Bağışlama Sanatı. E, biraz sonra şarkımız çalınca bizi arayan dinleyicilerimizden bir kişiye bu kitabı armağan edeceğiz. Evet ama çekilişle armağan edeceğiz. İlk arayana değil. Telefon numaramız 0212 343. 40 40 Şarkımızda Afrika'dan <gülüyor> e, bir şarkı uh, The Tokens söylüyor The Lion Sleeps Tonight <gülüyor> awim mawat awim mawat awim mawat awim mawat awim Kofi veya bağışlama sanatı e, adlı kitaptan söz etmiştik. E, biraz sonra çekiliş yapacağız ve kazanan dinleyiciyi açıklayacağız. Evet bu arada telefon etmeye devam edebilirsiniz e, kitabı kazanmak için. Şimdi benim e, hani Afrika'dan en son çaldık güzel oradaydık. Şimdi Güney Amerika'ya Güney Amerika'nın ormanlarına balta girmemiş ormanlarına gidiyoruz. Çünkü kahramanımız uzun kuyruk Marsupilami. Pilami. E, bu yapı krediden e, çıktı Marsupilami'nin çizgi romanı. Yani zaten çizgi roman karakteri kendisi. Dolayısıyla e, bir çizgi roman albümü. Uzun Kuyruk, Marsuplemi. Franke'nin yarattığı bir karakter Marsuplemi. Şimdi bahsedeceğim ondan da. E, çizen, batem, yazan Grek e, özgün fikir işte. Franke'nin renklendiren de Leonardo. E, Marsuplemi aslında çok ünlü. E, ve Fantasio e, çizgi romanının içinde yaşadık. E, ...ortaya çıkan bir karakter. İşte Spirou ve Fantasio, Rob Wellin, Robert Weller'in 1938 yılında yayınlamaya başladığı bir çizgi roman. İşte Spirou ve Fantasio adlı iki karakter var. İşte gazeteci bunlar. Aslında en başta bir e, otelin e, asansöründeki komik çocuk ama hani sonradan Hı. bambaşka yerlere Doğru, gidiyor. Doğru, kıyafeti de öyleydi evet. değil mi? En başta öyle kırmızı bir kıyafeti evet, var. Evet, kakik var kafasında. Sonradan işte ünlü bir gazeteci olarak <gülüyor> Spirou devam ediyor. Fantasio da onun işte yardımcısı. ...birlikte yaşıyorlar maceralarını. E, fakat işte 1943 yılında... ...Ropwell... E, ...Spiru'nun haklarını Dupuy'ye satıyor. Dupuy'de e, farklı yazarlar... ...ve çizerler kullanarak... ...bugüne kadar hatta e, Spiru ve Fantazio... Hmm. ...maceralarını devam ettiriyor. Birçok yazar... ...ve çizer girip çıkıyor. Bunlardan biri de... ...en önemlilerinden biri de Franken. Çünkü Franken... E, ...birçok karakter, birçok... E, ...yenilik katıyor Spiru hmm. ve Fantazio... ...maceralarına ve çok geliştiriyor. Eee... İşte Marsu Pilemi de Franken'in 1952 yılındaki yayınlanan bir spru macerasına eklediği karakter. Şimdi Marsu Pilemi aslında bir e, gerçek dışı ge, e, hayal ürünü bir hayvan. Hı hı. En önemli özelliği alameti farikası çok yani çok derken böyle çok uzun kuyruğu yani inanılmaz <gülüyor> uzun bir kuyruğu var. Ve bu kuyruk e, birçoğumuzdan daha yetenekli. Yani öyle de bir kuyruk. Evet. Marsu Pilemi, işte 1952 yılında Spiru ve Fantazio'nun yanında e, bir işte, e, yardımcı karakter olarak Aha. maceralara giriyor. Onların dostu olarak da uzun zaman Franken 1968'e kadar Spiru'ya devam ediyor. O yıla kadar, o tarihe kadar Spiru ve Fantazio maceralarında... E, Marsu Pilemi'yi görüyoruz. Nasıl peki? Onlar Güney Amerika'ya gidiyorlardı, orada e, mı böyle, karşılaşıyorlar ilk defa? Evet böyle bir keşif hikayesi var. Hı. Öyle e, çıkıyor ortaya. Ondan sonra başka başka maceralarda sürekli birlikte yer alıyorlar. 1968'de Franken Spiru'dan ayrılınca, bırakınca onu yapmayı karakterlerin de çekiyor aslında. Hı. Yani öyle de bir durum var. E, i̇şte Marsu Pilemi'yi de daha sonra baya bir zaman geçiyor. 1987 yılında e, Marsu Prodüksiyon diye bir şirket kuruyor. Hı hı. Franken ve Marsuplemi albümleri yapmaya başlıyor. İşte o zaman da yanına e, işte çeşitli yazarlar ve çizerler e, alıyor. Mesela işte Greg gibi, yan gibi, Dugomie gibi, e, Batem gibi ya, e, işte yazar ve çizerler e, geliyor e, Franken'le beraber çalışmaya ve Marsuplemi albümleri ortaya çıkıyor. Şimdi Marsuplemi güya Polombiya ormanlarında özgü bir. Canlı. Şimdi burada bir tuhaflık var çünkü ha, marsupilaminin adından bahsedeyim tuhaflık da oradan geliyor zaten marsupilami ne demek ne demek evet ee, şimdi Marsupiyemi üç sözcükten oluşuyor aslında bir tanesi marsupial yani güney, güney yarı küreye özgü daha çok o, yani o bölgede yaşayan avustralya, avustralya çevresinde yaşayan e, keseli memelilerin. Adı Allah. yani bu işte kanguru Gerçekten gibi. Gerçekten hani. Marsupial, gelince... evet onlar evet marsupial e, onlar bir alt tür olarak. Hı hı. Ve e, işte koala ne bileyim oposum vesaire gibi hayvanlar bunlar kanguru gibi. İşte e, Franken çok seviyormuş bu hayvanları bir biçimde ve o yüzden böyle bir yaratık yapmak istiyormuş. Bir de e, şeyi çok seviyormuş e, Franken. Temel reiste e, Eugene the Jeep diye bir hayali hayvan var. E, Eugene Dijip e, kısa kuyruklu ama yine böyle işte sarı postlu, siyah noktalı bir hayvan. Onun da böyle doğaüstü özellikleri var, sihirli özellikleri var. Gizemli bir hayvan. Ben Temel Reis'ten hatırlamıyorum. Yani tipini hatırlıyorum. Bu, görünce fotoğraf, şey resmini e, hatırlıyorum ama Temel Reis maceralarında onu hatırlamıyorum niyeyse. Bunun Fransızca adı e, Pilu-Pilu. <gülüyor> Güzelmiş. E, şimdi Marsupial Pilu. <gülüyor> bir de Fransızca e, arkadaş anlamına gelen arka, e, ami sözcüğü. <gülüyor> marsupilami. Dolayısıyla hani bu üç e, şeyden birleş e, oluşuyor. Marsupilamiler, Polonya ormanlarının derinliklerinde yaşıyorlar ve <gülüyor> aslında çok net bir aile hayatları var. <gülüyor> e, Marsupilmi erkek marsupilamillerin çok uzun bir kuyruğu var. Dişi marsupilamillerin biraz daha kısa ama normal bir hayvanın e, sahip olamayacak kadar uzun yine kuyrukları. Bizim kahramanımız olan marsupilaminin üçte yavrusu var. İşte eşi ve yavrus e, yavruları var. E, bu yavruların da adları mesela marsupilaminin anne ve baba marsupilaminin adları yok ama yavrular bibi, bibu ve bobo. <gülüyor> Ve genellikle de huba sözcüğüyle anlaşıyorlar. Erkek marsupilemiler huba diyor. Dişi marsupilemiler hubi Hübi. diyor. Hübi. <gülüyor> ve bu şekilde bir, bir anlaşıyorlar. Bir yavru da siyah galiba. Evet yavrulardan çok bir tanesi siyah. Bir şey. <gülüyor> evet. <gülüyor> Diğer ikisi sapsarı. Ee, i̇şte ormanın derinliklerinde yaşıyor ve yakalanması çok zor. Çünkü çok da zeki bir hayvan. Bu uzun kuyruk marsupilemi yapı krediden çıkan... E, bu ...zaten ilk albümü de bu marsupileminin. E, bu e, macerada... E, Marsu yakalamaya gelen bir avcı var. Her zamanki gibi beyaz adam hani işte bir haltlar yemeye gidiyor yine oraya. Fakat e, avcı doğal olarak yeterince zeki değil. Marsu ile başa çıkacak kadar zeki değil ve inanılmaz. Tabii o bu arada başka karakterler de var. İşte mesela avcıyı e, getiren bir kaptan ve onun e, çarkçı başısı var. Ki hani gerçekten e, takdire değer e, komiklikteki e, tipler. Ve işte e, bir tane mesela Marsu Pilemi'yi gördüğü e, söylenen bir... Ee, şey var e, balıkçı var tapa Tapa miliastiko. Bu şey diye. gibi değil mi? Yeti yetiyi gör, gördük yok görmedik var mı yok mu marsupiyumda Marsu öyle bir şey değil mi? Ama marsupiyum sonuçta görüyorlar avcı karşılaşıyor onunla varlığından eminler artık ama yakalamak ama mümkün değil yani kimse de kanıtlayamaz oldu. Bir yandan da öyle bir durum var ee, işte e, bu macerayı anlatıyor bu e, tabi ben marsupiyumu anlatmaktan albümün içeriğini <gülüyor> anlatamadım. ama avcıyla marsupiyumun mücadelesine şahit oluyoruz ve doğal olarak avcı aslında marsupiyumun elinde avlanırsın. evet maymun oluyor yani bayağı. Bir eziyet çekiyor. Zavallı avcı. Ee, hak etmiş. Yani hak ettiği şeyi de buluyor. <gülüyor> evet yapı krediden Kusada çıktı. Isim. Evet uzun kuyruk marsupilami. Uzun kuyruğun kuyruğu aslında bu albümün adı. Şimdi ee, e, kazanan kişiyi evet, anons etmemiz. Evet can çocuktan çıkan kofi veya bağışlama sanatı adlı kitabı Esma Ertürk kazandı. Yayından sonra bize telefonla ulaşırsanız çok seviniriz. Evet bu haftada süremizin sonuna geldik. O halde gelecek hafta huba. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesut Anlar, Banu Aksoy ve Yıldray Karagil. dostu sizin okulu sundu